Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların, hususan Müslümanların, bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar hatıra geldi. Birden her müşkülümü halleden Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, Sûre-i vel Asrîyi karşıma çıkardı. Bak dedi, baktım, her asra hitap ettiği gibi, bu asrımıza da daha ziyade bakan وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ Husr ayetindeki.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 manevi hasaretlerden kurtulmanın çare yeganesi iman ve amal Salihha olduğu gibi. Ve mefhumu muhalifiyle, o hasaretin de sebebi yeganesi, küfrü küfran, şükürsüzlük, yani imansızlık, kısku sefaet olduğunu gösterdi. Sûre-i vel asr'ın azamet ve kutsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakayıkın hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenab-ı Hakka şükrettik.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 İllellezîne âmenû kelimeyi kutsiyesinin hakikatını fevkalade bir surette yüzbin insanların kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakirtlerinden binler ehlâkikat ve dikkatin kanaatları ispat eder.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 Hasaret azimine karşı mücadedeye devam edeceğine işaret edip, Fatihanın ahirinde Sırat Allâhîne Enâm Te aleyhim gösterdiği zamana hem La tazalu taifetum min ummeti zahirine alal-hak hatta yetti Allahu bi emri. Birinci cümle 1500 makam ile ahir zamanda bir taifî mücahidenin son zamanlarına ve ikinci cümle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 1561 makamıyla hem ve tevassav bil hakki sabri 1560 makamıyla ile iştirak edip o taife-i azimenin mücahadatları ne kadar devam edeceğini manayı işari ve cifri ile gösterirler ve Fatiha ve hadisin iraya ettikleri tarihe makam-ı ile takarrub edip farklı bir derece tevafuk ederler ve manalarıyla da tam tetabuk ederek parlak bir lemay icazı gaybiyeyi gösteriyorlar. Birdenbire kalbe gelen bir nükte icaziyedir. Kur'an'a ait en cüzi, en küçük bir nükte de kıymeti büyük olduğundan, İşarat-ı Kur'aniyenin bu zamanımıza tevafuk eden küçük bir şüaı bugün Sure-i Vel Asr'ı nükte-i icaziyesi münasebetiyle Sure-i Fil'den manay işareti tabakasından tevafuk düsturuna istinaden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 eski zaman hadisesindeki Kâbe'nin nurunu söndürmek için hileler ile hücum edenlerin, kendileri yokluk, zulümât, dalalette aksülemel ile aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hileler ile, desiseler ile edyan-ı semaviye Kâbesini, kıblegahını, dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin, tadlil ve idlallerine semavi bombalar tokadı ile cezalanmasına, Aynı tarihi Fi Tabl'il kelime-i kutsiyesi 1360 makamı cifrisiyle tevafuk edip işaret ediyor. Üçüncüsü Elem terakeyfe feala rabbuke kebi ashabil fil cümley-i kutsiyesi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselama hitaben senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kâbe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlardan kurtarmasını ve o düşmanları nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun? diye manai sararı ile ifade ettiği gibi bu asradahi hitap eden o cümleyi Kutsiye Manai işaresiyle der ki senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatın cebbar düşmanları olan Dünya Perest ve dünyanın menfati için mukaddesatı çiğneyen o ashabı dünyaya senin rabbin nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun?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 Şimdi yedi senedir, dünya perestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safaatlarını ve harb umumi mumî sayfelerini kat'iyyen bilemiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri, bu sure-i Kutsiye’nin manâ-i tabakasından gelen tokatlar, tamı tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manâ-i tam tefsir ediyor. Tahlil Termihim bi'hicâretin İki ta sekiz yüz İki ra dört yüz, iki mim bir ba bir ha bir ya yüz, tenvin vakf olmadığından nundur elli, bir ha bir cim, bir elif dokuz, mecmu bin üç yüz elli dokuz, fi tadlilin, dat sekiz yüz, ta dört yüz, fa seksen, 2 ya yirmi, iki lam altmış, tenvin vakfar az gelmiş sayılmaz. Yükünu 1360. Elm tarake fef ala Rabbi kebi ashab il fiil. İki ra bir ta sekiz yüz iki fa iki kaf iki yüz iki lam bir mim yüz bir ayin bir saat yüz altmış dört ba üç elif bir ya bir ha yirmi dokuz. El fiil yerine gelen ed dünyadaki iki dal bir elif dokuz bir nun ellı